Evet. Esselamün aleyküm sevgili kardeşi. Bugün Maide Suresi'nde tefsir dersimizde beraberiz. En son kaldığımız yer. 109. ayet-i kerimede, 110. ayet-i kerimede kalmıştık galiba. bildiğim kadarıyla. Orada 110. 109. ayet kerimeden itibaren devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme yecme Allahur Rusule Allah o günde e, peygamberleri toplar. Fe yekulu Onları toplayıp der ki مَذَا اُجِبْتُمْ Size ne cevap verildi? Öyle denildiği gün قَالُوا Dediler ki لَا عِلْمَ لَنَا Bizim bilgimiz yok. اِنَّكَ اَنْ تَعَلَّامُ الْغُّيُ Elbette sen gaybı Bizim bilmediklerimizi Bilirsin Allah'ım dediler. <gülüyor> veyahut da diyecekler. Evet. Bundan önceki e, konumuz itibariyle e, peygamberlerin e, kimilerine Allah'ın oğlu, İsa'nın üzeri Aleyhisselam gibi, kimilerine de e, onların e, tebliğine uymayan yanlış sözler söyledikleri için bu sözleri Siz ne diyorsunuz denilecek, siz niye bu yanlışları söylediniz mi falan. Bu o zaman onların da cevabının nasıl olduğuyla ilgili Efendim ve diğer e, sorgulamalarda verilen cevabı, peygamberlerin aleyhissalatü vesselam verilen cevaplarını burada bu ayet-i kerimede görüyoruz. Sonra yine İsa Aleyhisselam'ın e, hakkında ya da İsa Aleyhisselam'ın sözüyle ilgili e, devam ediyor bundan sonraki 110. ayet-i kerimede. Allah dedi ki Ya ise benne Meryem Ey Meryem'in oğlu İsa Üzkür nimeti aleyke Ve ala validetike Senin Validene Ve sana nimetimizi Hatırla Hatırlıyorsun Allah o zaman Şöyle der ve diyecek Ey Meryem oğlu İsa sana ve annene verdiğimiz nimetimi hatırla verdiğim nimetimi hatırla <gülüyor> iz eyet ey tüke bir ruhul kudus mukaddes ruh ile seni teyit etmiştik de tükelimun nase fil mehti beşikte sen insanlara konuşuyordun. Burada mukaddes ruh Cebrail aleyhisselam olduğu rivayeti e, ağır gelmektedir. Hani seni mukaddes ruh yani tırnak içinde Cebrail aleyhisselam ile desteklemiştim. Bu sayede sen Beşik'teyken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Ve, kehla, ve kehl, kehil, beşik tersi yani yetişmiş, yetişkin ike de. Ve iz tehluku minettine Ke heyeti tayr bi izni Ve sen Balçıktan, topraktan yapılmış kuş şeklinde heyetinde e, Şeyler yapıyordun iznimle Onda bu yaptığın, yarattığın şeyleri de Fetenfuhu fihâ o yarattığın, yaptığın şeyin içine de üfürüyordun. Feteku'nun tayran bir izni yine iznimle de kuş oluyordu. İsa Aleyhisselam'ı balçıktan yaptığı kuş heyeti, resmi, sureti halindeki varlığı daha sonra içerisine ruh üfürüyor ve o canlanıyordu. Ama bunlar hepsinde de bir izni, bir izni, bir izni kelimeleri dikkatimizi çekmesi gerekiyor. Çünkü e, Cenab-ı Zülce Peygamberinin üzerindeki mucizeyi dahi bir izni şeklinde söylemiş olması, hani bazen medet-i ya seyyid Abdülkadir Gelani, biiznillah filan dediğimiz durumlar için de ilginç bir e, e, noktadır. Çünkü çoğu insanlar birilerini tekfir etmek için illa fırsat kolluyorlar. Halbuki ayette geçen bu ifade bizim için e, mühim bir kısım. E, bir şey... basit gibi görünür ama işin esası burada bir izni. Yani esas yapan orada Allah'tır. Allah Celle Celaluhu izni olmadan kimse bir şey yapamaz. Ve tübri'ül ekmehe vel ebarasa bir izni Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alaca insanları iyileştiriyordun. Alaca yüzünde sarı renkte, beyaz renk tenli bir insanın yüzünde beyaz renkte ya da sarı renkte olduğu zaman buna alaca deniyor. Dolayısıyla çok çirkin görüntü veriyor. Bundan insanlar rahatsız oluyordu. İsa Aleyhisselam'a geldiler bana dua etti bu alacalık gitsin kimse benimle evlenmiyor. şeklinde şikayetlerde bulundular ve kör insanın da duasıyla efendim onların görmeye başladığını bu mucizelerin hepsinde de dikkat buyurursanız bir izni bir izni diyor. Yani üç defa bir izni kelimesi. Ve iz tuhricul mevta bi izni tekrar dördüncü defa yine sen Ölmüş bir insanı hayata döndürüyordu. Ölü insanı benim iznimle hayata, kabire varıyor, kabrin başına. Falan insan kimdir bu soruyu Falan falan iyi tamam ey falan olu falan Allah'ın izniyle kalk. Ya hay ya gayum deyip o insan kabirden kalkıyordu dirile, dirilerek. Ve iz kefeftu beni İsrail anke. İzjit tuhum izjit tuhum bil bayyinat. Sen onlara Evet. Allah'ın vahyiyle, mucizelerle geldiğinde onlar sana seni öldürmek istediler. Ve de Allah onlardan seni kurtardı. Burada da yine ayet-i görüldüğü gibi İsa Aleyhisselam'ı öldüremediklerini anlıyoruz. Gerek çarmıha gerilme olayını ve gerekse efendim e, diğer zamandaki öldürme de başarılı olamadıklarını bu ayet-i kerimede görüyoruz. فَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ O küfredenlerden bir e, çok kısmı dediler ki bu olamaz illa mubin. bu ancak olsa olsa açık bir e, büyücülüktür insanların çoğu hele hristiyan ve yahudilerde de bu çoktur bilemediği şeyler hakkında sihir ve büyü ile mühürlerler bu kapıyı kapadım burası sihir büyüdür ne bir hikmeti vardır ne de bunun üzerine inanın buna iltifat etmeyin şeklinde. Bu ifade yoksa onların bu işin bu işin iç yüzünü bildiği için sihir sihirbüyü demiyorlar. Bugün de böyle insanlardan efendim e, işte bisiklet çıktığında cin arabası dediler. İşte aya gitti mi gitmedi mi ait ay, ay bu tartışılıyor. Bunlar hepsi bu kafay yapısında olan insanların söylediği sözler. Eskiden de bunu böyle yapıyorlardı. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerindeki mucizeler ve ona ona karşı galip gelemediklerini gördüklerinde hep bu büyük bir sihirbaz diyorlardı. Ve iz evet 100 11. ayet-i kerimeye geldik. 111. ayet-i kerimeydi. Ve iz haye ile havari yine en aminu bi be resul. Biz havariye havari olanlar yani sana yardım üzere gelen o 12 tane havarileri eee vahiy ettik. Vahiy ettiğimizde bana ve Resulüme İsa Resulü için inanın dedik. Galu amennâ onlar inandık dediler. Allah'ım sana inanıyoruz. Gönderdiğin peygamber İsa'ya da inanıyoruz. Ve eşhedennâ ve şahit eşhed ki biz müslümanun ve bizi E senin emirlerine uyan ve de teslim olmuş Müslüman olarak kabul edin. Buna bizi şahit eyle e, diye söylediler. Yani hem iman hem de imanlarına Allah'ı şahit tuta, tuttular. Kim bunlar? Havariler. Havarilerim efendim e, Allah'a teslim olmuş, inanç ve imanlarında şüphe olmayan insanlar olduğu konusunda bu ayet kelimesi anlamak gerekiyor. <gülüyor> Yine 110. ayet kelimesi uzun bir ayet kelimesi olduğu için şöyle tekrar 110 ve 111'i beraber bir gözden geçirelim. Allah Celle Celalü o zaman şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu insan, sana ve annene verdiğim nimetimi hatırla. Hani seni mukaddes ruh Cebrail Aleyhisselam ile desteklemiştim. Bu sayede sen beşikteyken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı okuyup yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordum da ona üflüyordun. Hemen benim iznimle de bir kuş oluyor, canlanıyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacayı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle hayata e, çıkarıyor ve hayata dönüyorlardı. Hani İsrail oğullarını seni öldürmekten engellemiştim. Kendilerine apaçık deliller, mucizeler getirdiğin zaman içlerinden inkar edenler Bu apacık bir sihirden başka bir şey değildir demişlerdi. Bu ayet-i kerimede e, özellikle e, Hz. İsa'ya verilen mucizelerin çok büyük mucizeler olduğunu görüyoruz biyolojik ve fiziksel bakımdan e, ve de bunu bu büyük mucizelerin sahibinin de Allah olduğunu ifade eden bir izni bir izni dört tane beş tane bizni bir kelimesiyle birlikte yani bütün hepsini sayar hepsinin sonunda da efendim bir izni diyebilirdi. Demedi. Bu 5 6 tane mucizenin her birerinin daha cümle bititmez bizni bizni bizni bizni biz. Buradan ne demek istiyor Cenabı? Yani Birileri bunu peygamberin yaptığını düşünür. Birileri hayır peygamber yapar mı yapmaz mı diye tartışma yapar. Ve buradan sizin kafanızı karıştırır, inancınızı karıştırır. Ya olabilir mi yani madem bunu yapıyor, ölü dirilten bir adam Allah olur diyen de olur. Ve bu şekilde bir sürü şeytani yolları tıkamak için, bunları kapatmak için Cenab-ı her bir cümlenin sonunda hemen bir izni, bir izni, bir izni, beş tane bir izni ifade ettiğine göre... Dikkat buyurun burası çok mühim. Biz bu hatalara düşmemek lazım sevgili kardeşlerim. Onun için Allah dostlarına da Allah'ın gücünü atfedecek cümleler kullanıldığı zaman orada haşa böyle bir cümle bir izni olmadan bir olmadan kullanıldığı zaman şirk olur. Kimse böyle bir şeye cüret etmez. <gülüyor> bu netice e, itibarıyla e, bunu söyleyelim. Evet, bundan sonraki ayet-i 111. ayet-i hani havariler bana ve peygamberime iman edin diye ilham etmiştim, onlar da iman ettik, bizim Allah'a teslim olmuş kimseler olduğumuza sen de şahit ol, Ya Rabbi demişlerdi. Havariler peygamberimizin ashabı gibi Hz. İsa'ya, O hayattayken iman eden ve ona sadakat gösteren müminlerdir. Şimdi buradaki İslam olmak kelimesi kendisine inen kitabın, vahyin adı Kur'an ve peygamberi de Muhammed Mustafa olan bir İslam değil. Bu itiraz etmeden kabul etmek, itaat etmek Allah'ın emrini yerine getirme manasında bir İslam'dır. Tevhid esası itibariyle bir İslam'dır. Onun için kelimelerin birbirine benzer ama altında kastedilen anlamlar farklı olduğu için bunu cahil insanlar gerçekten kullandığı zaman ya demek ki yeryüzünde Efendim e, İslam denildiği zaman Kur'an sanki Hz. Adem'e gelmiş, Hz. İsa'ya gelmiş, diğer insanlara gelmiş gibi düşünürüz. Ne düşüneceğiz o zaman? Doğru olan şudur. Tevhid esasında bütün peygamberler aynıdır. Allah onlardan hepsinden tevhid istemiştir. Namaz, ibadet, zekat emirlerin birçoğu da aynıdır. Ve de amasız ve itirazsız kabul. Amasız ve itirazsız efendim tamam ama falan. Böyle demeden yer, e, istenilen emrin yerine getirilmesi. Haramsa haramdan kaçınmak. Helal ise helal yapabilme, bunun helal olduğunu kabul etmek şeklinde anlamak lazım sevgili kardeşlerim. 112. ayet-i kerimede اِذْقَالَ الْحَوَارِيُّنْ Havarilerin dediğini aktarıyor. Dediler ki, havari dedi ki, burada e, talip kaidesi vardır. Yani tekil çoğulda ya da çoğul tekilde e, kastedildiği zaman buna talip derler. Gale kelimesi havariyün çoğuldur ama kaleye aittir. Dolayısıyla aslında izgalül havariyün demesi lazım. Burada talip gaydesine göre tekil gelmiştir. Havariler Türkçe'de mesela Türkçe tercüme ederken havariler dedi desek biraz düşük olur. Ama Arapça karşılığına bu şekilde geldiği için bu yüksek edebiyat olarak kabul ediliyor. Evet, izkâlel havariyyûn, havariyyiler dediler yerine bu şekilde tecrübe edebiliriz ama Türkçe'de çünkü böyle bir kural yok. Ya İsebne Meryem, Meryem'in oğlu İsa Ey Meryem'in oğlu İsa hel yestatîu rabbuke en yunezzil aleyna maideten minessemai Senin Rabbin bize gökyüzünden bir sofra indirebilir mi? Buna muhtedir olur mu? Dediler. Dikkatliyorum, bu e, sorunu isteğin Kuruluş e, şekli de Allah'ın kudretini sorgulayan bir şekilde. Buna kadir mi? Bunu yapabilir mi? Şeklinde olunca, burada gizli bir şekilde İsa Aleyhisselam'ın peygamberliği sor sorgulanırken, ondan mucize istenirken, arka planda da Allah'ın Allah Celle Celaluhu'nun kudreti sorgulanıyor. Çünkü ağır bir istek. <gülüyor> bu açıdan ayetin geliş şeklindeki, dizayndaki bu ifade sadece bir peygamberden mucize isteme şeklinde değil, hem peygamberin peygamber olduğuyla ilgili bir sorgulama var, gizli bir sorgulama, hem de Allah'ın gücü ve kudreti hakkında bir sorgulama var. İşte Allah o zaman ne yapıyor? Hemen müdahil oluyor. Qalet takullaha in kuntum mu'minin. Eee Allah'tan korkunuz ve imanınızı sorgulayınız. Mümin iseniz böyle bir istekte bulunmayınız. İhsan hesabı bundan daha fazlasıyla onlara mucize gösterdi ama onlar sürekli tembellik, iş yapmama üzerine kurguları var. Ve imanından kaçmak ve iman etme, imanın gereklerini yerine getirmekten kaçmak üzere isteklere devam ediyorlar. Burada suistimal söz konusu. Aynı şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de isteklerde bulundular. Allah ona Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara de ki bu dediğiniz istekleri yerine getiren peygamberlere siz inandınız mı yerine getirmiş de o. Onlar da Allah, Allah'ın izniyle bu istediğiniz mucizeleri göstermişken siz inandınız mı? Hayır inanmadınız ve bir sürü peygamberleri de öldürdünüz. Onları vatanından ettiniz, sürgün ettiniz, kimisini de öldürdünüz. Bu, bu durumda sizin imanınıza sorguladığını anlatıyor ve iman sorgulanmasının burada gerekli olduğu için de cevap vermiyor. Ama maide kelimesi burada geçtiği için bu sürenin adı maidedir. Ama maide olmadı mı? Yani Allah cennetten bir sofra göndermedi mi? Gönderdi. Kime gönderdi? Meryem validemize gönderdi. İsa Aleyhisselam'dan sofra istiyorlar. Allah ona bu mucizeyi vermiyor. Ama ölüyü diriltiyor. Ama efendim gözü görmeye başlıyor. Abraz yani yüzünde benler, sarı ben e, onlar, olanlar, yüzü hastalıklı olanlar. İyileşiyor ama Allah maide göndermiyor. Onu Meryem Validemize gönderiyor. Demek ki bazı şeyleri istemek hemen kabul olması anlamına gelmez. O Allah'ın izniyle. Allah kime ne mucizeyi verecek, kimin üzerine ne mucizeyi gösterecekse onu ancak Allah bilir. Hani havariler, ey Meryem oğlu İsa. Rabbin bize gökten donatılmış bir sofra indirebilir mi? Demişlerdi, o iman etmiş kimseler iseniz Allah'tan korkun, böyle bir istekte bulunmayın cevabını vermiştim. Buna Kadir olamaz mıydı? Allah'ın izniyle olurdu. Ama Allah onların ciddi olmadığını, Allah ciddiyete onları davet ediyor ve Eğer ki onlara maide gönderseydi, bir sofra cennetten gönderseydi, bu defa da başka şeyler isteyeceklerdi. Tembel tembel çalışmayacaklardı. Nitekim Musa Aleyhisselam'a aynı şeyi söylediler. Hatta en sonunda şunu söylediler. Önceki ayetlerde gördük. Dediler ki, tamam her istediğini Allah yerine getiriyor. Ancak biz de Allah'ı görmek istiyoruz dediler. Biz de bu gözle Allah'ı görelim. Sen görmedin ama biz niye görmeyelim? O zaman da yine neddi? Hayır. Evet. Göremezsiniz. Demek ki e, Rabbimiz bizim her isteğimizi yerine getirecek olsa o zaman Allah'ı insanlar bir hizmetçi gibi kullanmak ister. Bu manada da büyük bir belayı davet eden bir durum olur. Allah bundan bizi sakındırıyor ve kurtarmış oluyor. قالوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَا أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ Onlar, ondan yiyelim, kalplerimiz mutmain olsun, bize doğru söylediğini kesin olarak bilelim ve ona gözleriyle görmüş <gülüyor> şahitler olalım istiyoruz dediler. Böyle bir açıklamada da bulundular. Qali Aysa Meryem. Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselam dedi ki Allahım Rabbena enzil aleyna ma'ideten minesse ma'ite kunu lena aiden li evvelina ve ahirina ve ayeten mink. Varzukna ve ente khayrul razıqiyin. Ey Allah'ımız bize gökten bir sofra indir. İndir ki bizim için geçmiş ve geleceklerimiz için bayram olsun. Ve senden bir ayet mucize olsun. Bizi rızıklandır. Zaten sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Bu ayet-i kerimede görülüyor ki İsa Aleyhisselam bu isteğe de boyun eğmiş. Ve de onların acaba gerçekten iman edenlerden, Ve de ondan sonra da dediklerimi yerine getirirler mi diye bir ümit olacak ki içinde öyle duada bulunmuş. Cenab-ı Hak gerek Meryem validemize gerekse İhsan İsmina bu ayet kerimede 115. ayet kerimede bunu verdiğini söylüyor. Bakın Allah Celle Celalühü ne buyuruyor? "Kâlallâhu innî munazzilunha aleykum." Evet, o sofrayı size gönderiyorum. Va arzukna efendim evet femen yekfur ba'du minkum bundan sonra kim eğer ki küfreder de buna rağmen sizin olmadık isteklerinizi yerine getiriyorum bundan rağmen bundan sonra kim küfrederse feinni uzibuhu azaben la uzibuhu ahade minel alemin efendim alemde hiçbirine etmediğim azabı onlara azap edeceğim bunca mucizeleri gönderdiğim peygamber ile size veriyorum. Ölüleri dirilttim. Efendim körleri iyilttim ve de cennetten de sofra gönderdim. Hem Meryem validemize geliyordu hem de oğlu insan İslam'a. Demek ki bundan sonra eğer ki size hala Allah konusunda, peygamberi konusunda, Allah'a inanç konusunda Efendim Allah'tan gelen vahiler konusunda inanmaya devam ederseniz sizi alemde en kötü duruma sokar ve ahirette de en kötü azaba dục ederim buyuruyor. Evet burada kalmamız mümkün değil çünkü 3-5 ayet kaldı ondan sonra Maide suresi bitmiş oluyor. Burada şu ilave yapalım. Ayetin önceki bölümünde Ayetlerin önceki bölümünde İsa Aleyhisselam'ın direkt o kavmin isteklerine olumlu bakmadığını gördük ve onları gerçekten imana davet ettiğini gördük. Ama bir peygamber Allah'a yalvarıyorsa, inanıyorsa onlar da gerçekten bunun faydası olacak. O zaman Allah onlara ne yapıyor? Duasını kabul ediyor. <gülüyor> Burada anlaşılan yani duada ciddi olmak, inançlı olmak ve samimi olmak duanın olmazsa olmaz şartı, kabul için olmazsa olmaz şartıdır. Ve <gülüyor> Allah Celle Celaluhu dedi ki: "Ya İbn Meryem, ey Meryem'in oğlu İsa, ente taqul lin-nasi ve ummi ilaeheyn min dunillah?" Allah'tan başka sen ve annen Onlar için ilah olduğunuzu mu söylediniz? Böyle kabul edin diye dediniz mi? Dikkat buyurun. Yani Allah'tan başka sizin de böyle bir gücünüzün olduğunu böyle bir şey söyle ima ettiniz mi, söylediniz mi? Annen de sen de. Şimdi yukarıdaki beş tane mucizenin her birerinde de Bir izni, bir izni, bir izni, bir izni söylüyor 5 defa. 5 cümle kuruyor, beşinde de beş, bir izni. Şimdi de sorgulama yapıyor. Diyor ki bunca mucizeler, bunca şeyler rağmen hala onlar içerisinde seni ilah diye kabul edenler, aşırı gidenler. Şeytanın ivâ ve vesvesesini doğru yol diye kabul edenler için peygamberi ve annesini sorguluyor. Kâle Sübhaneke mâ yekunulî en ekule mâ leyselî bihaq Haşa Allah'ım seni tesbih ederim. Ben asla doğru olmayan bir sözü söylemiş olamam. Bunu söylemeye de hakkım yoktur. İn kunte kultuhu Bunu söylemiş olsaydım da Fekat alimte Onu elbette sen bilirdin. Tâlemu mâ fî nefsî Sen benim özümü bilen Rabbimsin. Ve la alem ma'an fî nefsik. Ben senin özünü bilemem. İnneke ente allâmul guyub. Sen bilinmeyenleri bilen Allah'ımsın, Rabbimsin diyor. Demek ki İsa Aleyhisselam'ın bunca büyük mucizelere sahip olmasına rağmen onu ilahlaştırmanın ne kadar büyük hata olduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın annesinin Efendim bu kadar mübarek insanlar olmasına rağmen insanların şeytanın yolunu tutunca nasıl saptıklarını, sapıttıklarını Kur'an. Onun için Kur'an'a düşman oluyorlar. İman ettiklerini söylerler ama Kur'an'a düşman olurlar. Çünkü bunu söylemeseler kendi yalan ve uydurma din algısını, temelini yok etmiş olacak. Onun için peygamberimize kızarlar. Onun için Müslümanlara düşman olurlar. Evet. Ma kulte lehum illa emerteni bi en a'budullaha rabbi ve rabbikum. Ben onlara Allah'a, sizin de benim de Rabbim olan Allah'a kulluk etmelerini emrettim. Bundan başka şey söylemedim. Ve kunte aleyhim şehide ma dümtü fihim. Ben onların arasında hayattayken bunu söylediğime de sen şahitsin Allah'ım. Falamma tevaffi teni kunt ente raqib Sen beni e, tevaffa ettirdiğinde yani onlar arasından ayrıldığımda da sen beni onlarla ilgili ne yaptığımı, ne ettiğimi de biliyordun. Ven ta'la kulli şeyin şehid sen Her şeye şahitsin. İn tuazlibuhum fe innehum ibaduk. Allah Allah. Bu çok bir güzel bir cümle. Eğer okulların bu yaptıkları hatadan dolayı azap edecekse onlar senin kullarındır. <gülüyor> çok güzel bir e, ne kadar peygamber büyük bir peygamber ki Ull-Lazim peygamber kendi ümmetine o kadar merhamet gösteriyor ki Allah'ım beni sorgula diyor cevabım da budur. Ama onlar senin kulların. Şeytan onları kandırdı. Yanlış yollara düştü. Onlar senin kulların. Ve tafir fe inneke ente hakim. Onları sen bağışlarsan sen azizsin, şanına yakışır. Sen hakimsin, ne yaptığını bilirsin. <gülüyor> Ve hüküm ancak senindir. Sen hükmü vereceksin. Buna da sen e, layıksın. Efendim Eğer azap edeceksen de onlar senin kullarındır. Azabında da bile onlar senin kullandır diyor. Ya. Yani yakalarsın, azap edersin. Elbette bu hakkınındır. Ama onlar senin kulların. <gülüyor> i̇şte peygamberin büyüklüğü burada. Duasında, yaklaşım tarzında, merhametinde. "Kâlallâhu hâzâ yevmen yenfü's-sâdıkîne sidkûn." İşte bugün sadıkların e, doğruluğu, doğruların doğruluğunun yararlı olduğu, fayda verdiği bir gündür. لَهُمْ جَنَّةٌ تَج۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Ve onlara alt kısmında nehirlerin aktığı, orada sürekli ve ebedi kalacakları cennetler vardır. رَضْيَ اللّٰهُ ve وَرَضُوا Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı oldular ve olacaklar. Yani kimler? İşte bu sadık insanlar. Başta İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselama gerçekte inananlar. Efendim diğer peygamberler ve bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa ve onların sadık ümmeti. Zalikel fevzül azim gerçek kurtuluş budur. Lillahi mulkü semavati vel ardu ve ma fihin Yerdekiler ve göktekilerin hepsinin mülkü ve aradaki içindekilerinin mülkü hepsi Allah'ındır. Siz emanete ona sahipsiniz. Bir gün gelip bunların hepsini de terk edip bırakıp gideceksiniz. Ama ve ala kulli şeyin kadir. Siz aldanmayın. Tek ve gerçek manada her şeye kadir olan Allah'tır. Hiçbir peygamberi ilahlaştırmayın. Hiçbir peygamberi her şeye hakim sahip efendim her şeyi efendim üstünde gibi göstermeyin. Her şeyi kadir olan, kadir mutlak zulcelan hazretleridir diye bitirelim inşallah. Böylece Maide süremiz süresi e, tefsir dersimiz de bitmiş oldu. Allah'ın selamı, sevgi ve muhabbeti üzerinize olsun sevgili kardeşim. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın. Kur'an'ın şefaatini Bütün biz e, müminlere, e, Ümmet-i Muhammed'e aleyhissalatü vesselama ve diğer bütün kardeşlerimize e, nasip olsun. Kur'an'ın nurundan, feyzinden, şifasından, bereketinden istifade edelim. Allah'ın selamı, sevgi ve muhabbeti üzeriniz olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.